يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِ فَلَهُ اَجْرُ مِيَتِ <شَهِيد> Bu iki hadisi şeriften alınan bir ilhamla, Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından, Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. Beş türlü ibadet 1-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 1- Rızıkta bereket, 2- Kalpte rahat ve sürur, 3- Maişette suhulet, 4- İşlerinde muvaffakiyet, 5- Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Kalemle nurlara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. 1- Ayât-ı Kur'aniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir. 2. bütün şakirtlerin manevi kazançlarına nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında melekelerin hürmetine mazhar olan taşiye bazı ehli keşfin müşahadesi ile sabittir. Talebeyi ulûmu diniye sınıfına dahil olup âlem-i berzahta tali varsa tam muvaffak olmuşsa Hafız Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi, şühedâ hayatına mazhar olmaktır. Makine ile çıkan mecmuaların başında yazılacak fıkra şudur. Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Ankara, hem Denizli mahkemeleri ve ehli i Vukufu tetkikten sonra, hem beraatimize, hem umum Risale-i Nur eczalarını bana teslime, müttefikan karar vermelerine binaen, neşirlerine bir mani yoktur. Bana verilen Risale-i Nur'dan birisi, bu mecmuanın eczalarıdır. Isparta'da hem mekteplerde hem camilerde din lehindeki icraatlar, zülfikarın manevi fütuhatı sayılabilir. İnşallah Isparta nasıl nurların medresesi olmuş, başka vilayetlere de ders veriyor. İnşallah şair İslamiyede de birinci hüsnü misal ve nümune-i imtisal olacak ehl siyasete hiç bakmadığım halde, bugün tesadüfen kulağıma girdi ki, bazı camileri kaldırmak için bir mecliste, bir kısım dinsiz mebuslar çalışmışlar. Aynı vakitte beni tesmim zehirlendirmesi ve Hasan Feyzi'nin ölüm hastalığı tesadüfe benzemiyor. Bu üç suikast, aynı zamanda birbiriyle alakadar görünüyor. İkisi şimdilik akim kaldı, birisi bir kahramanı aldı. Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela bu şiddetli maddi ve manevi kışın, sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı vaktinde dünyadan müfarakat ve pek çok alakadar olduğum Nurcu kardeşlerimden iftirak ihtimalinden gelen elemler, beni sıkarken, birden Sıddık Süleyman, Nur Santralı Sabri, umum o havalideki kardeşlerim namına ve nesebi akrabalarımın da hesabına Abdülmecid ve Abdurrahman manasında buraya geldiler. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum, Onların gelmesi, bir panzehir hükmünde bana ilaç oldu. Ben de buradaki adetine muhalif olarak, ne olursa olsun yanıma davet ettim, geldiler. İki-üç saat kadar tam bütün meraklarımı, hususan Barla'daki dostlarımın hallerini anlamakla, Barla'daki eski zamanıma mesrurane bir seyahat-ı maneviyye hayali yaptık. Ondan bir ferah, bir inşirahla elim sıkıntılarım zail oldu. Onları bir iki gün burada bırakmak isterdim, fakat bu fena zaman ve buranın evhamlı vaziyeti müsaade etmedi. Bu iki kardeşimizi, umumunuzun hesabına kabul ettim ve kendime bedel, umumunuza iki canlı mektup olarak gönderdim. Saniyen, ikinci gün, çok ziyade merak ve alaka peydâ ettiğim Darülfünün gençlerinin, üniversite talebelerinin namına, şimdiden dokuz tane hakiki nurcu, ve küçük Selahaddinler ve Abdurrahmanlar nev'inde, Darülfünû'nun tenvirine ciddi çalıştıklarını bildiren bir mektup aldım. O küçük Abdurrahmanlar ise, Mustafa Oruç, Konyalı Ziya ve Sabri'nin mahdumu Feyzi ve Bahettin, Abdurrahim ve Kastamonulu Ömer ve Aziz ve Şükrü ve Sabri gibi ciddi genç nurcular, nurlara sahip olmaları, merhum birader Zadem Abdurrahman ve Fuat, yeniden on tane olarak dünyaya gelip, Vazifeyi Nur'a başlaması gibi beni hem sevindirdi hem hastalığımı da hafifleştirdi. Salisen Zülfikar'ın makine ile hitama yaklaşması Nurcular belki bütün memleket için bir saadettir. Bu saadeti elden kaçırmamak için ne kadar ihtiyatlı tedbirler varsa yaparsınız. Eğer farzı muhal olarak inşallah olmaz. Ayetül Kübra'ya yapılan tecavüz gibi bir arama olsa bütün nusaları tecavüze maruz kalmasın. Gerçi şimdi tecavüz etmezler ve edemezler, belki musalahaya çalışıyorlar. Fakat gizli zındıklar kendilerini istikbalin lanetinden kurtarmak için elbette bahaneler arıyorlar ve hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. Onun için hıfz-ı inayeti ilahiyeye tam itimat ederek ihtiyat edilmeli. İnşallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve mütecavizlerin başını dağıtacak veya imana getirecek. Aziz Sıddık kardeşim ve bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı erzurumlu zatlar, benim bu işkenceli ve mazlumiyet hâletimde şefkatkârâne ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım, ahir ömrüme kadar unutmayacağım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 Sabık Dahiliye Vekilini ve Afyon'un sabık valisini, Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdumgiriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir biçareye o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o dereceye gelmiş ki bir memur bana selam etse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 Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Yüzüne şiddetli mukabele ettiğim halde bana karşı ihanet ve hakarete cesaret edemediği halde burada küçük bir zabit ve bir çavuş o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete getirip bir mesele çıkarmak olmasından hıfs ve inayeti ilahiye bana sabır ve tahammül verdi. Üçüncüsü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 Nur'un ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün Risale-i Nur'un iadesine karar verdikleri ve ellerindeki kanun onlara siper olabilir dağ gibi kuvvetli adliyeler çekindiği halde muvakkat bir makam alan gaddar şahsiyetler bu zulmü yapmaları elbette semavatı ve arzı kızdırıyor daha hiddetime lüzum kalmıyor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 Mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan pereslik ve cazibedar bir hotfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise nurun bir esası ve mesleği olan ikhlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icazı manevisinin lemağı olan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 Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle dost ve zannımca eski Saitle de münasebetleri var onlardan iyilik istemek değil belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz tazdik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtizaç edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkametgahımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yalnızım ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada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 Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam, belki tebdil-i hava için, mutedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir iş'ar burada olsa, münasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. Elbâkî hu elbâkî, Sayit Nursi. Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve nurlara karşı pek çok ciddi alakadar olan Mustafa Osman'ın, Hizmetinin makbuliyetine bir delil olarak, Hasan Feyzi'nin ve onun ruhlarında ve sadakatlerinde iki muallim olan Ahmet Fuat ve Mustafa Sungur ve iki yüksek talebe olan Mustafa Oruç ve Rahmi'yi bulması ve Risale-i Nur'un o kuvvetli ellerle hizmetine çalışması, o havali için büyük bir saadettir. Hem bazı cümleleri tadilatla beraber, lahikamıza geçirdiğimiz Mustafa Osman'ın ve muallim Mustafa Sungur'un müşterek acip mektupları gösteriyor ki, merhum Hasan Feyz'in evinde bir sümbül orada inkişafa başlamış, inşallah çok bir biçarelerin imanını kurtaracaklar. Hususan onların mahiyetinde ve Isparta'nın küçük masum kahramanlarına benzer Rahmin amında. 14 yaşında bir mektepli çocuğun Fedakârane Nurlar'ın derslerini gayeyi hayat bilmesi bizleri ve Nurcuları cidden sevindiriyor. O havali için gençlerin kurtulmasına bir faali hayırdır. Risale-i Nur'un Zülfikar vesaire mecmuaların intişarı için büyük yardımlarda bulunan ve merhum şehit Hafız Ali'nin en mükemmel tarzda yazdığı ve Nur fabrikasında tam çalışkan bir arkadaşı ve sadık bir varisi olan Hafız Mustafa'nın eline emanet bırakılan bütün Risale-i Nur eczaları onun eline geçmesini temin eden Ahmet Fuad'ı ve emaneti ona teslim eden kardeşimiz Hafız Mustafa'yı ve Safranbolu memleketini ve oradaki kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz. İnşallah Zülfikara verdiği her bir banknota mukabil bin kar görecek, binler hayırlara medar olacak. Hem ona, hem kardeşlerinden Hatip İbrahim'e, hem yeni bir fedakar muallim olan Mustafa Sungur'a ve küçük bir Salahaddin olan Rahmiye ve başta Mustafa Osman ve Hıfzı olarak oradaki bütün kardeşlerimize selam ederiz. Muhterem, mübarek, muazzez, şefkatli ve faziletli Üstadımız Efendimiz Hazretlerine. Evvela Lekul musibetin inna lillahi ve inna ileyhi Risale-i Nur kahramanlarından şehit merhum Hafız Ali Efendi'nin refakat-ı maneviyesine bu defa vasıl olan Hasan Feyzi ağabeyimizin irtihali bizleri cidden müteessir eylemiştir. Başta siz üstadımız efendimiz oldukları halde bütün Risale-i Nur talebelerine ve kendisinin mensup olduğu maddi ve manevi efrada ailesine ve Medrese-i Nuriyesine ve denizle halkına taziyetlerimi bildirir ve teessürlerinize iştirak eylerim ve naciz manevi hediyelerimi dergah-ı ilahiyeye takdim eylerken gali ki rahmetler ihsan buyurmasını niyazlarda bulunurum küllü nefsinde ikatül maut fehvasınca bu alemden âlem-i ervaha götürdüğü والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن نبدئ انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعمه اجر العاملين ayeti subhaninin işaret buyurduğu ecri nayim çok hasan feziler sümbül vermesini eltafı ilahiyeden tazarru ve niyaz eylerim muhterem efendim mesmuatıma nazaran denizli'de Bundan 70-80 sene evvel büyük bir evliyadan Hasan Feyzi isminde bir zat bir gün talebelerine "Bugün Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi." diye beşarette bulunmakla zatı devletlerini işaret buyurmuş. Badehu Denizli'ye başka başka perdelerle teşrifiniz o zatın ruhunu şad izaz için olduğunu telakki etmiştim. Ve az zaman sonra aynı isimde müteveffa Hasan Feyzi Efendi'nin Risale-i Nur'a hürmetle birinci Hasan Feyzi'ye imtisalen istikbal etmesi ve nurlara taaşrukla idhal-i envar olması, bu kanaatımı kat kat ziyadeleştirdi. Şimdi de düşündüm. Birinci Hasan Feyzi'nin vefatından sonra Said yetişti ve namına baktığı ikinci Hasan Feyzi de vazifesini yaptı ve nurlara gark olarak ve yerine bırakacağı çok Hasan Feyzi'leri de vazife başına davet edip hayata veda etti. Cenab-ı Erhamurrahimîn'den tazarru ve niyaz eylerim ki, Risale-i Nûr'a ve Üstadımıza bu Hasan feyzinin acısını unutturacak daha çok Hasan feyziler ihsan buyursun. Ve onların başlarında Üstadımızı mes'ud ve bahtiyar ve muammer buyurmasını, onun derya-i rahmetinden, fazlından, inayetinden ve ihsanından, ikramından, inamından, eltâfından var olup, görmekliğimizi tazarru ve niyaz eylerim. Günahkar, aciz, kusurlu talebeniz Halil İbrahim. Rahmetullahi aleyhi ve ala Hasan Feyzi.